Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Miraç. Miraç, Peygamberimizin, Aleyhisselam bir mucizesi. Bir gün mucize. Miraç, hicretten önce Medena geldi. Bekir-i Mükerreme'de. Bayının ayının 26. gününü İmidiye bağlayan gece. Gece oldu Miraç Mirajın da iki yönü var. Birine İsra deniyor. Öbür bölüme de miraj deniyor. İsra bu Korekremiyle sabittir. İnkarın Allah'ın çıkar. İsra gece yürümek anlamına geliyor. Miraj ise Araca. Şimdiden geliyor. Miraç ismi alet. Yani bir ayet anlamına geliyor yani Miraç'ta. Genelde peygamber de olsa insanların daraldığı zamanlar olur. Bu gerçekte Allah tanrı bir imtihandır bu. Sınavdır bu. Eğer Böyle imtihan olmasa insanlar manevi yol alamazlar insanlar. İmtihanlarda sıkıntı, darlık, muralım, hastalık gibi hallerde bunlar Allah'ta insanlara bir imtihandır. Aslında rahmettir bunlar insanlara. Kim bunları aşabilirse sabırla. Aşabilirse yani kişi bilse ki hiçbir zere başıboş değil. Her şey Allah'ın denetiminde, onun tasarrufunda, onun tabiriyle oluyor. Kul bunu bilince o zaman imtihan tabi daha hafif gelir kula, o zaman kuyum Tanrı aşar, daha üst makamlara çıkar. İbadete çıkılamayan makamlar ancak böyle çıkılabiliyor. Peygamberimizin de Ali Sama de en dar, zor gününde mümkün meydana geldi. Hatice annemiz ifade etmişti. Peygamberimizin en büyük desteği peygamberimizin. Hatice annemiz. Her bakımdan örnek bir kadın. İkincisi Ebu Talip. Peygamberin amacası yedi. Ve kendi Kuleş'in reisiydi. O da Peygamberimize destek veriyordu. Ama Allah Teala dedi ki mevlam destek oradan kalkacak, Kul Allah dönecek onlara. Bunlar mevlam bunlar ince hikmetleri bunlar. Peygamber Aleyhisselam azetleri dışarıda bun aldığı zamanlar müşrikler, azgın din düşmanları, canavarlı insanlar, vahşi insanlar. Peygamber e saldırıyorlar. Ve Peygamber, tabi mahzun oluyor elinde olmadan. O da insandır. Eve gelirdi. Hatice Hanım'ı karşılar. Onun gönlünü mutlaka yapar diyor. Onu eğlendirirdi her Onun yokluğuyla Peygamber'in bir karanlık kırıldı. Eve geliyor. Ev tabi karanlık oluyor kendisine. Der yandan amca bu Talip İmana gelmemişti ama Peygamber'in Siyon destek oldu kendisine. O da öldü. 3 gün arayla öldü bunlar. Bakın kaderin cilvesini Allah'ın takdına bakınız. Ebu Leheb Kureyşli reisi oldu. Ebu Leheb. Peygamberimizin en acıması düşmanı. O da amcası peygamberimizin. Ama peygamber düşmanı. O Kureyşli reisi oldu. Peygamber de Mekke'de duramadı. Tayyip'e gitti. Orada imtihan daha büyüdü orada imtihan ama. Yani imtihan demek ki bitmeden insan ne dese gitsin, imtihanla beraber gidi insanla beraber. Mekke Mükeme Peygamber taşlandı orada böylece. Döndü geldi. Yine Mekke Mükeme'ye. İşte o gece bu meydana, İslam meydana geldi. Allah-u Teala buyuruyor. Kuran'da bir süre vardır ortalarında. İsra Suresi diye ilk ayet bundan bahsettiği için o sureye bu isim veriliyor. Peygamber önce burada Mekke'den Kulise gitmesi konusu burada var. Sonra da Peygamberimizin göklere çıkması meselesi var. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri gecenin az bir zamanında e, göklere çıkabilir mi? Tabii çıkamaz. Nitekim şöyle oldu. Pegan Ali'se madedleri miraj dönüşünde sabahında haber et abi müşriklere yine. Kruze gittiğini götüre çıktığını dedi ki kafirin biri düşmanın biri ya Muhammed ayağına ne bakan biri dedi Yani kaldırdı. Öteki ne kaldır tabi kalkmaz öyle bastı Baksana dedi. İki yanı yerden kesemiyorsun da nasıl göklere çıktın? Peygamber, Rabbim bu ayet-i kerime Demek ki peygamber olsa da peygamberler de kendi çıkamaz. Nasıl çıktı? İşte o konu ayet-i işte, Ayet kerime de Ayet-i kerime Allah'ın tesbihiyle başlıyor. Mevla buyuruyor. esra bi abdihi. Sübhane. Subhan Allah Teala'mız her türlü noksanlıklardan münezzeh biridir. Noksanlıklardan. Yani Allah Teala yapabilir ve denemez ulaştı. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa insan, cim, melek, hayvan ne olursa olsun her varlığın bir gücü, sınırlı gücü vardır. Mesela güneş enerji kaynağı ama belirli ama onu aşamaz böyle. Cebu Aleyhisselam çok güç sahibi, büyük ama sınırlı. Bilmediği işi şey, yapan işte var böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazreti'nin bu miraç konusunda neden böyle başlıyor? Sübhanellezi o Allah Sübhan'dır. Her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeye gücü yeter. İşte böyle bir Allah cezalıyı ne yaptı? Esra yürüttü. Burada Esra ifar babı deniyor buna. Yani Serab'ın sülhasisi. O zaman yürüdü olurdu. Esra ifar babından mütaddi deniyor buna. Allah'a yürüttü. Yani peygamberi yürümedi. Allah yürüttü. Kimi? Bir abdihi. Abdini, kulunu. Burada böyle bir adliyi buyuruyor. Yani bi nebihi resulü gelmiyor burada da burada kul gele yani kul. Buna izafi teşrifiye deniyor buna. İzafi teşrifiye. Buradan böyle onu izafet edekinesine Allah'ın kulu. Peygamberle kul arasında fark var mı? Var mı? Kul şu anlama geliyor. Kulun hiçbir şey yoktur önce kulun. Yani kul kül anlamına gelebiliyor. Köle. Köle'nin hiçbir şey yoktur köle Yani köleye geri miraslan para da verse, hibe de etse onlara köle'nin malı olmuyor onlar. Efendisi oluyor bunlar. Kardeşi. Köle'nin hiçbir şey yoktur. Köle sıfırdır. Böyle. Hiçbir şey yoktur. Mevlam buyuruyor, bir abdiyi kulunu. Yani peygamberimizin de hiçbir şey yok aslında. Bir de abd şu anlama geliyor, ubudiyet kökünden geliyor ki kulluk anlamına geliyor. Kalben, bedenen tam itaat anlamına geliyor. İtirazsız anlamına geliyor. Şimdi burada Mevlam bir abdihi buyurmasıyla da hikmeti biri şu bazıları o dönemden başlamak üzere, hala tabi öyleler yine vardır. E, Peygamber acaba ruhu mu çıktı, rüyada çıktı, beden mi çıktı? De. Abd kelimesi bu sorunu da çözüyor ama işte. Abd kelimesi ruhu denmez. Nedir Abd kelimesi? Abd kelimesi, abid kelimesi beden ve ruh anlamına geliyor böyle. Yani Peygamber Aleyhisselatü'nün Demek imiyazı çıkışı hem bedenen hem ruhan oldu. Ne zaman oldu? Leylen gece oldu. Burada buna müfessde zarf diyorlar. Arapça bir kural vardır. Yani aslında fi leylin. Bunun için üstün mensuptur burada bu. Yani gecede oldu. Buradaki temim var şimdi burada. İki üstün var. Temim derim. Bu da yine yani Arapçada anlamı kıllet deniyor. Azlık anlamına geliyor. Yani gecenin tamamını kapsamadı da gecenin, gecenin az bir zamanında onu böyle yürüttü. Nereden nereye? Minel meşgid Haram meşgid Haram'dan Ne diyor Meşgid-i Haram neresi muhtemelenler? Kabe biliyorsun Beytullah'tır. Mekke mükerremede, ortasında aşağı yukarı. Kabe var orada, bir bina. Bunun çevresine Meclil Haram deniyor. Peygamberimizin zamanında, o dönemde, etrafı duvarla çevrili değildi, kabe etrafı. Kabe etrafında bir boşluk var meydan vardı. Toplanırlardı. Hemen yakında evler vardı, karşı evler vardı. Belli değildi. Hazreti Südemir halife olduğu zamanlar ilk olarak o etrafını duvarla çevirdi. Mesleleri belirlendi. Abici. Hatta bazı evler istimlak etti Hazreti e. i̇stimak etti. Yani parasını onlara sahibini bolca ödedi. İstimlak etti. İşte buna binaen demek ki bu da olabiliyor diye fıkıda bir kural konmuş oluyor zamanlar. Peygamber Hüseyin Hazretleri o gece nerede? idi Mekke'de. Ayet-i Kerime'de Mescid-i Haram'dan deniyor. Yani Kabe'nin yakınında anlamına geliyor. Bir ayette Peygamber Aleyhisselam Adetleri altı bulunduğu yer vardır. Hatimler'e böyle çıkmış var. Peygamberimiz o gece orada yatmış böyle yukarı yukarı yukarı dam peygam vardı işte. Yapmayan peygamdı böyle. Garip olarak yani. Allah'ın Resulü son peygamberdi. Her şey onun eder yaratılmış. Mekke'ye onu hayran, aşık. Alem ona aşık. Ama Allah'ın hikmeti bir Resulullah, Hatimü'n-Enbiya, yalnız garip Kabe'nin duvarın kenarında yağsınmış bir şey bekliyor. Bir evalde de Ümmü Han'ın evinde. Ümmü Han, Ebu Taib'in kızı. Hastalığı Kız kardeşi oluyorlar, beraber oluyorlar. Ee, Peygamberimiz o gün gelmiş Taif'ten. Peygamberimiz yaralı da attı, attı böyle, Ayakları bile kan peygamberimizin. peygamber gelince Ümmühani'nin evine gidiyor. Amcasının kızı oluyor böylece. Sesleniyor, kim o? Benim ya, Ümmühani, Muhammed benim der, buyuruyor. Onu evine aldı. Hemen ona bir hasır verdi yatması için. İbrik leğen verdi kendisine. Bu da haram belgesi olduğu için artık i geliyor bu da. İlerim Mescid-i Aksa orada nereye getir önce? Mescid-i Aksa'ya. mescid Aksa mescid, Aksa. mescid diyorsunuz secde edilen yer. Mekan deniyor buna. Aksa da en son anlamına geliyor. En son mescide yani Kurus'ta bulunan Beyt-i Oradan gitti böyle şey. E tabi nasıl gitti? Bunun detayları ayrıntılar tabi. Çok ama çok geniş tabi. Fakat biz bunu bir hikaye diye algılamayalım da bu peygamberin muhidesidir. Bu peygamberin bir manevi seyri sülükü asıl der. Manevi seyri sülük denir böyle şey. Seyri sülük. Seyri sülük bir insan maneviyatta yoluma başlarsa onlar bunu bilir. Demektir. Maneviyatta yoluma başlarlarsa. Önce bu tevbe makamından başlar. Önce kulda gönlünde tevbe hali belir kula. Tevbe hali belir. Nasıl olur bu da? Kendi kendini beğenmeme. Hayatta memnun olmama. Yaşamında memnun olmama. Geçmişinden utanma. Allah dönüş yapamadım diye bir hal. Bir insanda bu ilk olarak tevbi hale gönlüne gelmemişse o kişiye kadar hacı olabilir, hoca olabilir, şunu bu olabilir, e, tekbe olabilir ama o kişiye daha seri süretilen nasip yoktur. O kişi kendini beğenir yani böylece. Ömrüsünü beğenir, hacıyım diye beğenir, namazını beğenir, başkanı beğenme, başkanı küçüğü görür, hep kendini beğenir bu kişiye böylece. Ama bir insandan sürü sürü başladı mı o kişi kendine gelir. Kendi derdi yeter kişiye. Allah'tan korkar. Utanır, hatırlar. Hayatım boş geldi. işi yanar, yanar böylece. Tevahlı hallenir. Bu halinde durabilirse yükselmeye başlar. Bu kişi bu kendini fark eder bu şekilde. Bunun gönlünde artık güzel doğuşlar başlar gönlünde. Gönlündeki sıkıntı gider, böyle darlık gider, bunalım gider, hafilemek başlar, namazdan zevfiz fiiz başlar, namaza doyamaz bile kişi. Cami erken gider, evinde namaz seyreden erken oturur, namazın yavaş kılar, namazını zevk alarak kılar, Allah yolunda zevk almaya başlar, buna başlar. Bu her Müslümanın yapacağı bir seri sürü bu. Tabi Peygamber seri sürü tabi bunların çok ama çok milyana kat üzerine tabi. Üzerinde. Tabi her şeyde Peygamber'in mimarı Ceba'l-i İslam Hazretleri'dir. dostu Cebrail-i İslam Peygamber'in duramaz Peygamber. O Rabbim gönderdi? Ya Cebrail kit Habib'e Muhammed'in çok yüzünü bağışlar. Çok değerli, yüzünü çok. Alını da benim şu alemi bakalım, bir bakalım, bakalım Tabii, geçsin bakalım. Bir Sehrane'se bakalım, Sehrane'se bakalım böyle. Daha turşu gezdiğim o bakalım. Mülkarnas'ın geldiler. Peygamber bu e da Hazreti Şerif'inde uyku önek arasında eden böylece. Zaten peygamberlerin gözü uyur, kalp uyumaz. Ne anlama geliyor bu? Kalbi uyumaz. Yani peygam o anda yanındakileri görür gene maddelerini. Konuşan duyar maddelerini. Eylül'e de bu hal olur böyle. Eylül'e de o makama geldi mi, yanında kalbi açıldı mı, Eylül'e gözü beyin dinlenir. Gözük tamam kapanır. Hatta horlar gibi böyle yapar. Ama yanında gezin hepsini işte böyle. uyumayanlar bunlar. Ya Rab'a geldi. Ya Muhammed kalk. Hemen kalk kalk. Senin Rabbin davet ediyor başan mülkünü gezmek için. Seni ne gezme geldin bu yurdu. Önce peygamberimizin kalbini yıkadı diye Rab'a mütealliler. Bir cehennemden bir tas getirildi. Peygamberimizin kalbi çıkarıldı. Ama bu şak yok bana. yok. Tabi tamam, melekle yatıyorlar. Bu aslında de mümkün yani bugün işinde böyle. Mesela bugün ışınlar var. Lazer ışın gibi mesela. E, Yarmadan ahmet ediyor insan mesela böyle. E, i̇nsanın taşları safra kesedinde. Lazer ışınlarıyla oraya sigaret ediyor. Onları parçalıyor. Hiçbir şey dışarıdan böyle. Cebrahüs madretleri de peygamber kaybini aldı. Zemzem suyu bile yıkadı muhterem bakın efendim. nur iman doldurdu. Neden muhteremler? Tabi bunun hikmetleri çok ve çok muhteremler. Şimdi bir insan peygamber de olsa, evli ağzı kiması olsun, bir insan yükselti dağlara arabesi çıkamıyor, yükselti dağlara bile. Ne gerekiyor? Oksijen tüpü. Yukarı çıktık mı? Oksijen ası geleceğiz olmaz Mesela dağcılar var, dağ tırmanıyorlar. Yani okşan tüp var ya Tabii yukarıda okşan yok. İşte peygamberimizin kalbi, peygamberimizin iç yapısı buna göre düzenlendi o Oluyor mu böyle bir şey? Oluyor muhtemelenler. Nitekim ana karındaki yavru da o da ne yapıyor? Onda da acilerine solum yapmıyor. Burnu hava almıyor o da. Okşan alıyor mu? Ben ama ben de cehennem. Ama anasının karını alıyor ben deceğim. ...bir yavrana kadar çıktığı anda... ...akciğeri hemen devreye giriyor otomotiften... ...sonun başlangıçta. İşte... ...önce... ...Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin... ...mübarek kalbi şey çıkarıldı... ...temizlendi... ...yani o alemlere... ...uyum sağlayacak bir... İkincisi de... ...ikisini çok da ikisini söyleyeyim... İkincisi de... ...o alemlerde... ...korkmayacak... Yani dehşetler olacak böyle. Öyle hadir olacak. Onları sineği çekebilecek peygamber. Tahammül güzel olacak olan peygamberimizin. Cennetten bırak getirildi. Burak bir hayvan. Merkebin büyüğü, kadın küçüldü böyle, bembeyaz. Ama insan gibi konuşan ama. Açık, feşli konuşan. Ne yani bırakır? Cebrail Aleyhisselam'ı getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Adaletleri Burak'a bindi. Sağında Cebrail. Sağında Mekas olmak üzere, arkada baş olmak üzere peygamberimiz çıktı. Nereye? Meclid-i Aksa'ya. Meclid-i Aksa'ya. Meclid-i Aksa Kudüs'te. Demek ki dünyada o anda en kutsal iki yer vardı o anda, o anda dünyada. Biri Mekke'nin bulunduğu Meşr-i Haram, Meşil, ikincisi Kurus-i Aksa. O zaman daha Medine yok muhtemelen bakın böyle. Evet, orada şey kabile vardı ama Medine o zaman kutsal değildi daha böyle. Meşr-i Aksa Hazreti Ebuzer Zer buyuruyor, sahabe-i ikramdan. Sahabe içerisinde onun bir ayrı özelliği vardı Mustahemler. O şöyle der Hadis Şerif naklederken, Halil'im bana böyle buyur der Peygamber'e. Halil'im yani dostum ama yepeler. Peygamber'e yanan ilk Müslümanlardan, ilk defa soba yenkenizi, Müslüman yepeler. İlk Müslümanlardan İslamını gizleyemedi bu. Kabe ana gitti. İslam ilan ettim şifre karşı. İlk İslam'da dövülen sopa yiyen hem de öyle şey dövülür kendisi oluveren şey yapar. Hazreti ki ben Resulullah'a sordum. Ya Resulallah ilk meşri dünyada neresi? Kabe veytullah. Sonra meşri Aksa. Ne kadar arasında fark var? 40 yıl arasında fark var 40 yıl. Bugünkü meşri Asa'yı yapan Davut Aleyhisselam muhtemelen'dir. O başladı, sırasından tamamladı. Fakat ondan önce de onun bulunduğu yerde Romalı bir tapınağı vardı ama. Onun ne olduğu bilinmiyor. Demek ki onun yerinde de eskiden beri orada bir şey varmış demek arada orada. i Aksa'da. El-Nezih-i Baratna Havlehu böyle buyuruyor. i Aksa ki onun çevresini mübarek bereketli kıldık hem maddi hem manevi. Çok peygamber oradan geldi, çok oda evliyor oradan çıktı oradan. Etrafı maddi manevi olarak olan bir yerdir. Yani şu anda yağdunun istilasında. İnşallah kuracak muhteremler. Yani orasını sevmemiz gerekir ki meşhur Aksa'yı da muhteremler. Yalnız Filistin'in davası değil bu dava. Bu İslam davası bu. Kur'an davası bu bakın böyle. Ki Mevlen burada meşhur. Övüyor burada. İkincisi, bakın Resul-i Aleyhisselam Hazretleri Kabe'den göğe çıkarılmıyor da Resulat'ı götürüyor. Böyle böyle. Anlamın Anlamı muhtemelen. Onun için Resulat'ta da Müslümanların yeri. İlk kıbleimiz aynı zamanda. Telegi Aleyhisselam Hazretleri tabi oldukça için oldu muhteremde. Çok olayla oldu böylece. Yani aslında Miraç olayı yıllara sığmayan bir olay. Anlatılması. Yaşamaz değil böyle. öyle. Yıllara sığmayan bir olay. Öyle bir olay. Bu olay. Peygamberimiz kulise geldiği zamanlar Meclis-i Aksa'ya önceye burak oraya bir yere bağladı Peygamberimiz. Halkaya bağladı. Kaçarım kaçmadı ama demek ki? Tedbir gerekiyor. Bağladı. İşte Peygamberimiz'e bağlıdığı yer bu bütün sahne deniyor oraya böyle. Üzerine meşri yapılmış. Şu anda var orada. Üzerinde meşri var. Orada ne kadar peygamber gelip geçmişse her ruhani oraya geldiler. Peygamber'e karşı aldılar. Ne kadar peygamber gelip dünyaya Adem'e başlamak üzere tüm bir ruhani oraya geldiler. Peygamber'e karşı Tabii Görüştüler. Tanıştılar buradan, Sonra İki yıldır namaz kollar, Meşhur Aksada. Namaz da belli şu anda. Ve kapıdan girince hemen sağ tarafa geniş var, o namaz kollar Meşhur Aksada. Meşhur Aksa aşağıdır böyle, merdiven aşağı inilir, bu işleri girdi oraya. Şimdi ikiye yıl namaz kılacaklar, orada cemaat yapacaklar, hepsi Peygamber metnleri, hepsi Peygamber. İmam kim olacak? Peygamberimiz önce Adem babamın teklif etti. Sen bizim babam dedemizsin. Sen onun Sen geç buyur. Hayır ben bir hata ettim cennette. Meyveden yedim. Kılar kılar aman. İşte Nuh, İbrahim senderken hepsi Peygamberimiz'i peygamber teklif ettiler. Cebrahiz peygamber etti. Sen geç diye bakalım. İhraba. Peygamberimiz adresi madretleri öne geçti muhtemelenler. Orada iki rekat namaz kıldılar. Cebrahsallam dahil yüz küsur bin peygamber muhtemelen. Nasıl sığırlar Cebrahsallam'a? Onlar için mekan mühim değil muhtemelen. Genişler muhtemelen. Tabi nasıl bir namaz acaba? Nasıl namaz? Ne oldu namazda? Ne yaşandı o namazda? Ne haller oldu orada? Onu Allah atarabilir, kılanabilir muhtemelen. Şimdi bize melean burada bir iki kelimeler burada Peygamber Allah bize burada Mirac'ın asıl amacı nedir? O melean bildiriyor. Yani Mirac amacı nedir? Lünnurü yühü min ayatina kelime var. min ayatina. Ona ayetlerimizden bazıını göstermek için evlan buyuruyor. Alemleri görsün mü? Ne alemler var. Yani dünya nedir ki onun yanında. E güneş yanında da öyle dünya çok küçük kalıyor. Ya yani güneş sistemi yanan dünya ne kadar kalmaz. Ya yani galaksi yanında dünya bizlere zerre mu Alemde var. Elan bir ona peygamberimize ayetlerimizi göstermek için. Bazı burada mimar ama, min var ama. Bin ayetine Ayetlerimizden bazı, aynı ayetler burada Allah'ın yarattığı kudretini gösteren alemler bunlar. Böylece. Alemler, gökler, galaksiler, onların çalışma sistemleri, oradan dünyaya yönetilmesi melekler, felekler, tabi bilemediğim, bilemeyeceğimiz, yani hayalemize sığmayan alemler, Bunların bazısını hepsini diyelim. Neden? Hepsini tam kuşatmak Allah'a mahsut Mesela bize dünya incelişecek dünyayı hayvanları incelişecek bir karıncalara bölümü nasıl çalışma sistemleri arılar bir örümceğin avunu avlaması Uyuru teli koyuyor, kendi kenara çekiliyor Gelen avu yere teline yapıştı mı, titüşim yapıyor. Ne haber oluyor böylece? Yapışık bir oraya böyle. Çıkamıyor oradan böylece. Örümceğe geliyor, ne yapıyor? Bir çengeli var böylece. Onunla böyle soktu mu, hemen avu şok ediyor. Öldürmüyor, mu? şok ediyor böyle. Kanı ağaçlı istemen yemiyor. Bek koyuyor, yapıyor yapıyor böyle. Şok olarak böyle. Kanıalsa onunsa ikinci bir iğne yapıyor kendisine. İşi eritiyor. İş eritiyor. Ne de eritiyor içerisini. Örümce bazı çok dar. Çok dar. Ancak o da sıvı geçebilir. İkinci binelki övüne içinin tam eriyeti sıvı hale getirir, emerek iyi olmuş. Yani hayvan baktığımız zamanlar buna ömrü yetmeyi incelemem. Bitkiler başka, insanlar başka, cinler başka, gökler başka, şınlar başka, başka başka da bu şekilde. İllehü hüvessemi basir. İnnehu Allah cahili. Mesela kesinlikle, Hu ve Semiyi basir Allah semi'dir ve basirdir. Semi işitici. Allah teala mevdem her şey işitiyor, her şeyi duyuyor. Allah'tan hiçbir şey gizli değil. Ve her şey Allah'tan görüyor muhtereler. Mesela Şahimizi görüyor, konuşduğunu duyuyor. İçimizden geçenleri de. Nasıl duyuyor onları? Veylamak buyuruyor. ya la ye'lemü men halak. Bilmez mi? İçimizi yaratan kim? Gönül diye bir şey var. Beyin diye bir şey var. Ona yaratan kim? Yaratan kim onlara var? Peygamber Aleyhisselam Adretleri'nin Kudüs Semeşli Aslan'a namazını kılmasıyla beraber oradaki bölümü görevi tamamlamış oldu. Şimdi sıra geldi göklere çıkışına. İşte buna da Miraç deniyor. Kubbeti Sahra. Meşli Aslan'a yakın. Birbirine karşı da görürler bunlar bence. Kubbeti sahra bir kaya muhtemelen böyle. Büyük bir kaya. Peygamber'in çıktı. Oradan göğe e çıkma başladı bence. Kaya boşluğu değil kaya şu anda. Altı boşluk var ama. Bir tarafı temas ediyor. Şöyle. Altı insan girebiliyor. Yani benim o yüksekti. Altına girdiğim içerisine. E, Kayanın yapısı da ne vereyim bir acı bir yani normal bir taşla benzemiyor böyle. Yumuşak bir taş kendisine. Altına giriyor içerisine. E, hatta rivayetlere göre Peygamber o yüzden çıkarken da kayada kopup gelmek istiyor. Peygamber de dur deyince o da kalıyor burada. E, sonradan etrafın doldurulduğu rivayet Ama bunlar rivayet bunlar ama kesin bir kale bulamadım bu konuda. Yalnız şu andaki yapısı bir tarafı temas ediyor. Ama boşlukta ama. Boşlukta. Şu anda meclis içerisinde, yapılmış içerisinde namaz konuyor orada. ama maddettiği oradan başladığı göklere çıkmaya. Miraç. Miraç az önce Uruç. Yani masaları kökenden geliyor. Göğe çıkış. Miraj ismi alet. Mütafh vezirinde göğe çıkma aleti. Yani bir nevi merdiven de denebiliyor buna şimdi. Ribahete göre Peygamber Al-ıslah Hazretleri'ne bir merdiven getirdi Yürülen merdiven gibi. Yani yürümedi böylece. Ayağına bastı. Merdiven aldı yürüdü. Nur'dan merdiven ve Cebrail İslam'ın kanadına tutundu. Nasıl olduğunu bilemiyoruz bu şekilde. Peygamber gökdere çıkmaya başladı. Şimdi bazı tabi derler ağır nasıl gökdere çıkar. Her dönemde muhteriz deneyim itirazcılar, inatçılar, muanitler her zaman oluyor böylece. Her dönemde bunlar var. İşte, ağır cisim nasıl yukarı çıkar derler tepsi Kebir de bunlara şöyle örnek veriyor. Ağır cismi çıkmına kadar güçsediyor. Hafif Aşırımız o da o kadar güçlü. Hafif cismi böyle. böyle. Cebrail Aleyhisselam nur, hafif. Yani sıfır. Bir anda arştan dünyaya gelebiliyor. Bir örnek veriyor bu şekilde. İçi boş bir kap, suya batmıyor böyle buyuruyor. Mesela günümüzde bir bidon. İyi bidon, bir daha da kapatsın bir insan kuvvetli olan ise batıramaz. Hatta bir de kişiyi kişi taşıyor Demek ki e, içinde hava var tabi. Hava hafif olunca demek ki ağır cücüsü yukarı çıkması kadar güçse hafif cücüsü aşırı o da kadar güç bu şekilde böylece. Ama tabi Allah bir şey dilerse bu kanları geçmiyor muhtemelen. Yani bu çekim kanunları kaldırma kanunları geçmiyor Allah deyince bunu bu şekilde böylece. Önce birinci semaya gelindi. Şimdi gök. Her gökte bir kapı var muhtemelen. Tabii kapı deyince böyle mobilya doğrama aklımda gelmesin. Tabii şerif şunda bunlar. Mali kapı. Ne kadar melekler göğe çıkıyorlar, iniyorlarsa oraya böyle. Her gök kapısında bir bevvap deniyor. Kapıcısı var. Görevli melek var. Kapı kapalı. Cebrahsallem geldi. Seslendi, kapıcı sordu. Kimsin sen? Ene Cibri, ben Cebrail'im. Yandaki kim? Hube Muhammed. Peygamber buyurdu. Burası açtı kapıyı. Peygamber'in arasındaki dedi, birinci samaya girdi muhtemelen de. Birinci samaya, gökyüzüne. Tabi ne kadar büyük, ne kadar büyük, hayale sığınma Yani ışık hızıyla hesaplanamaz. Bırakın başı kilometre değil o kadar mağazam büyük. İşte dünyanın beyni oradan muhtemelenler. Yani dünya oradan yönetiliyor. Melekler yönetiyor. Güneş enerjisi ne kadar enerji olacak? Oradan yönetiliyor böyle Yani hidrojen elime dönüşecek. Ama ne kadar hidrojen elime dönüşecek. Güneş enerjisi ne kadar olacak? ısı ayarı. Denizden buharlaşmaları, ikinir olmaları. Yani dünyada o yıl kaç tane pirinç olacak? Kaç tane mercimek olacak? Ne kadar tada fasulye olacak? Kuru fasulye olacak? Bunları kim yiyecekse bunlar? Hepsi oradan yönlendiriliyor. Depem olacak? Oradan yönlendiriyor mu? Hepsi yönlendiriyor böylece. İşte Peygamber'in hepsini gördü muhtemelen beleyiciler. Adım ve Sama Peygamber'i orada. Onunla görüştüler. Bu şekilde ikinin samağı, üçünün samağı gidildi. Hatta Peygamber'imiz her samada imam oldu meleklere namaz kıldı muhtemelen Yani bunlar, bu olan işler milyonlar yıla sığmaz aslında muhtemelen. Olan bu işler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tabii geçelim bunları da kısa olarak. Yedinci semaya geldi. Gök yani sema anlamına geliyor. Birinci semayı, göğü, ikinci semayak tamam kuşatıyor. Bir kuşatıyor. Hem yakın kuşatmıyor böyle. Arada boşluk var, kuşatıyor bunu. Yani birinci sema ne kadar büyükse, İkinci sema yanında şöyle ki yüzük gibi kalıyor halkından böyle. Kim ya artık katrilyör araca, tabii rakam veremiyorum tabii artık. O kadar muazzam ikinci sema, birinci semadan. Üçüncü sema da ikisini kuşatıyor böyle aynı şekilde. Dördüncü sema bunları kuşatıyor. Artık içine kaç katrilyör galakse sığar. En son sema hepsini kuşatıyor. Nedir Bunlar Bunlar hep madde alemi onda. Melekler var tabi orada. Hep bunların maddeden dahil bunlar böylece. 7. şamada onun bir özelliği şu var. Orada Beytül Ma'mur var gene. Beytül Ma'mur var böylece. Tam Kabe üzerinde Beytül Ma'mur var. O daha önce dünyadaymış o. Sol göğe kaldırıldı, kaldırıldı. Onu da orada melekler tavaf ediyorlar. Beytül Ma'mura tavaf Orada Peygamber'in tababını tuhaf etti orada. İbrahim Aşlam'da orada sırtın daim bir yitim ama oturuyordu bu şekilde. Peygamber'in seyandaşı da ikinci sebebi orada. Yani şu alemlerin büyüklüğü muhteremde. Alemlerin büyüklüğü bence. Yani insan denen varlık İki metre boyunda olsun bir insan muhtemelen. İki metre boyunda bir insan olsun. İnsan denen varlık ne yapıyor? Bazı kendilerini şey görüyorlar kendilerine böyle diyor. Yani kendi bir güç görüyor, kuvvet görüyor, beni görüyor, onu görüyor kendisinde benim diye böyle. Haşa Allah-u Teala'ya sorgulama kalkışıyor bazı insanlar. Diyor. Küçük ile böylece. Yani bırakalım insanı Dünya bile sıfırlayamıyor bu yedi kat yanında muhtemelen Bırakam dünyayı da galaksimini samimi o bile sıfırlayamıyor yedi kat yanında. Yani o kadar muazzam, büyük büyük bir alem. Madde alemi ne haberi? İnsan ne oluyor burada? arada? Ancak tek kelime bir hiç. Insan yani hiç olan insan ne haberi? İnsan böyle haşa. Allah'ın kanunu tanımıyor. Allah'ın koyduğu kuralları tanımıyor. Ben kural koyacağım belki böyle. Allah sorgulaman kalkışıyor. Neden böyle böyle diyor. Allah sizi şey edemiyor. Yazık bir şey. Oradan tabii çıkıldı. Yeni Sema'dan. Cebrahsız'dan beraber. Artık ötesi madde ötesi alem. Artık o da madde kötü. İlk makam Sidre-i Müntaha deniyor böyle. Sidre-i Müntaha deniyor. E, sinir aslında bir ahir ismi. Dünyada olan bir ahir ismi böylece. Artık orada yalnız melekler var. Arada. Orası da Orası ötesi orası. Cebrahsı makamı da orası. Müntiha en nihayet su anlamına geliyor. Ne kadar melekler varsa onun altında. İlk yük yük yüklükler dünyada. Ancak bunların bilgisi oraya ulaşabiliyor. İleri geçmiyor. Yine onun ötesinde ne kadar melekler varsa onların bilgisi oraya kadar gelebiliyor. Aşağı inemiyor onlar böylece. Orası bir ayırıyor. İki adam ayırıyor burası. Sivri Orada oraya sivri münthahar gelince Yerbaşı makamına dedi ki Selam Peygamberimize Aleyhisselam adetlerine Kardeşim Ya Muhammed benim makamım burası buyurdu. Benim makamım burası ben buradan bir adım ileri geçemem yanarım burada. İleri geçemem yanarım ben. Nasıl yanacak? Aş cezbe yakacak. Öbür alimi kaldıramayacağım bu kaldıramayacağım Hatta bir vakitte Peygamber tuttu elinde cebrelsem az bir şey çekiyenide böylece, cebrelsem ben titremeye başladı böyle. Titrem başladı. Ya amirim bırak. Yanarım yani eririm. Su olurum giderim, yanarım dayanamayla benziyor. yani ileriye alttaki melekler ki cebaraştan bakın dahil yukarı çıkan muhteremler. Nasıl oluyor bu işler? Tabi örnek verme gerekirse şimdi mesela balıkları örnek alalım. Akla uygulamayan balıklar muhteremler. Şimdi okyanusta yaşayan balıkları örnek alalım. Okyanusun İşleyen Balkan bir kısmı sahile yaşarlar. Açılmazlar fazla. Açılma biraz fazla, onun doğal dengesi bozulur. Selçemler hemen yine doğasına sahile kaçamadılar. Mesela balina balığı da sahile yaşayamaz. Buz deniz yaşar böyle, muazzam buz. Sonra kocaeli sinene burada yaşar. Bakın. Okyanusun yüzeyinde yaşayan balık aşağı inemiyorlar fazla ama. Fazla şeyemiyorlar ona bence. Biraz aşağı in mi? Hem de doğal dengeye bol serçeleniyor bunlar. Çabuk yukarı şey olur bence. Yine okyanusun alt eşiğinde balıklar var ama ta dibine kadar balıklar var bence. Onları yukarı çıkamıyorlar derler bence. Mesela okyanusun altında yaşayan balıkları yukarı çıkarsa oksijen tam hemen çatlar paşa nörüm. Yalan ödür bu şekilde böyle. Oksijenini yakıyor kendisini böyle. Şimdi bakın mı? Deniz suyu değil mi? Deniz suyu böyle. Balık deniz yaşayan bir hayvan. Onun solunumu acil alamıyor tabii böyle. Solungacı var bununla böyle. Öyle yaşıyor. Balık kendisi balık türü olduğu halde, e, suyu yaşadığı halde, solungacıyla oksijen aldığı halde bakkına değil mi? Onlara, bir, hepsi rağmenlere bir yörünge yer vermekte. Bak, böyle. Yerini değişti mi? Hemen doğal denizde bol sersemliyor. Eşeyi muhtemelenler. Hatta tatlı su balığı, denize girişse doğru yaşayamakta. O da denize kaçar. Tatlıca kaçar. İşte bunun gibi madde neyse, aynı bunun bir karşıya maneviyattır. Melekler de, meleklerde. Altta melekler ancak orak ulaşabildiğimler ver. En son artık cezbe, aşkullah, yanıyorlar bunlar böyle şey. Işte. Cebriastam büyük melek, yağma yukarı çıvamam, yanarım böyle, yanarım böyle. Öyle evlülallah vardır, evlülallah vardır. Bazı evlülallah yolunu çabuk kısalır cezbe ile, cezbe deliye böyle. Cezbe aslında çekim anlamına geliyor böyle. İlahi cezbe. Bazı evluluğa cezbi ilahi gelir böyle. Cezbiyle bir anda muhalif mesafe alır ama o kaldıramaz ama. O hali kaldıramaz. Büyük Peygamber Cebrail Aleyhisselam'a kardeşim Cebrail ne yapacağım burada? Tabi Rabbim ona gönderdi. Ne geldi? Ref refleniyor. Cennetten bir yatak şeklinde bir şey. Ama konuşan, bilinçli ama öyle sünger mi gerdi muhtemelen. Böyle. Öyle bir şey geldi. Onu için peygamber bindi. Peygamber çıkmaya başladı. Hep manevi perde aşılıyor muhtemelen. Böyle. Yani öyle bir makama geliniyor. Başka makama geçiliyor. Yani peygamber oradan bütün alem peygamber gösterdi burada. Alemin Mali kütü yani perde arkası gösteri gösteri gösterildi. Beygam'dan geldiği makam Kabe Kavsin makamı değil mütercim ne bileyim ona. makamı. Yani şu azabımız gerekiyor. Allah Teala aşorda değil mütercim ne bileyim. Allah Teala Mesela bir insan buradan nereye gidiyor hacı yapmaya? Mekke, Kabe'ye geliyor. Burada olsa olmaz mı? Olmaz. Gün, Arafa günü bak şart, faz. İrem girmek. Efendim işte Arafa'da çıkıyorum, ben burada yapayım, oluyor mu? Olmuyor. Haşa Allah orada mı? Haşa diyor muhtemelen Ama her şeyin bir de belki kutsal nasıl günler varsa, bir de kutsal makamlar var, mekanlar var oraya peygamberin çıkması, o makamları aşması peygamberimizin. Yani hiçbir peygamber nasip olmayan, o makamları aşma makaması. Cebaleşlerimin aşamadığı, aşamayacağı, ona göre yaratılışı almış, onu ele değil böyle şey. Hiç peygamberin dayanamayacağı, çekemeyeceği makamlara çıkarıldı. Kabe Kavsin Ev Edna makamı var. Kabe Kabe miktarı. Kavseyn, Kavus'in ikisi ilk geliyor. Kavus yay. Biliyorsunuz şöyle yarım daire şeklinde. Esten yay olurmuş çelik yay. Ucuna böyle bir ip gergin bir deri. O konu böyle gerilip atılın bence. İki burada Melam biliyor. Kavseyn Kabe Kavseyn İki kavs iki yay. Bunun tam anlamı çok. Arkadaşlar. Şimdi anlamı biri şu şimdi bunun iki tane yarım daire gene gelimi ne oluyor? Bir daire tamamlanıyor tam olarak böylece. Bunun bir anlamı da iki iki iki yay, iki kavs. Anlamı da Birin nefis, biri dünya. Hep evcullah şeyler bunlar abi. Çok anlayıyor evcullah birileri buna. Birin nefis, biri dünya. Yay eğriye bak mesela. Yay eğri oluyor bu şeyler. Böyle. Demek ki dünyada eğri, nefis de eğri. Ok düz. Ok düz ama ok yay takılırken, o da mı? Mahkum kalıyor, hapiste kalıyor. O iki yaydan fırladığımı Edemem buluyor. E, Edemem bu anlama geliyor. Yani Peygamber Alisa Mazretleri iki yaydan fırlıyor. Dünyayı tehlike ediyor, nefsini tehlikeli Peygamber Zetleri. Yani orada Peygamber orada, Peygamber beş yıl kalmıyor Peygamberiz'de. Yani madde peygamber kalmadı peygamber, peygamber. Madde kalmadı. Kalmadı. O gibi ve Peygamber Fırladı. Ancak ruh Muhammed'e kaldı. Orada kaldı böyle. Orada. Bir de dediğim gibi çok anlamı daha var manevi olarak. Bir de iki tane yay, yayına getirildi mi? Sırsatıyla böyle. Getirildi mi? Daire tamamlandı böyle. Nedir bu dairede? Peygamberimizin seri sürükünün tamamlanması böylece. Yani ruh sahne yine Aynı ortaya yine ruh hale böylece. Seri sürükü. Anlamışlar oluyor böylece. Daha da bunların aklı elmez muhtemelen böylece. Aklı bunlara böylece. Ama tamamen bana gidermek için böyle bir iki tane böyle getirelim bunlara. Hatta bazı evliliğe göre de iki tane yay, iki kaş anlamı diyor böylece. Etna da göz Göz bebeği, göz bebeği. Yani çok amanlar abla bir şey kebalece. Peygamber aleyhisselam adetleri o makamı ulaşınca ve Peygamber aleyhisselamda artık tamir ilk yaratıldığı nuru Muhammedi e dönüp dönüştürlüyor muhteremler. Yüzden önce Rabbim, Peygamber nurunu yarattı. Peygamber önce. Onunla da alemler O anda Peygamberin ilk yaratıldığı nuru Muhammedi e dönüştürdü. Nur oldu Peygamber. Yani peygamberimizde nefis kalmadı sanki beden eridi hücreken sen kalmadı bir şey kalmadı peygamberimizde nur Muhammed halinde yani bedel ve ile deniyor buna bu dair şeyine deniyor böylece. aynı o geldi yani insanların cennete ulaşacağı makama bu benim belli muhtemelen geldi orada peygamberimiz allah Teala göre görecek duruma geldi ama öyle orada mı hayır? Peygamber odurma geldi böylece. Orada gelebildi, Rabbi gördü. Peygamber sabahı ne yaptı orada? Allahu Teala Peygamber de selam verdi musallimler. Nasıl selam verdi? İslam aleyküm olur mu hamas tabi? Yani selamet dilemek Allah olur mu hamas tabi? şöyle selam verdi: Etehiyatı Lillahi ve salavatı ve tayyibat. Üç tane şey peygamberlerce. bütün varlıkların sözlü zikirleri. Peygamberimiz bütün alemi gezdi. Bütün alemini gezdi. Hepsini gördü. Meleklerinin hepsine ayrı bir zikirleri var. meleklerin tesbihatları var. Her gökte ayrı yer bence. Bitkilerin zikri var, otların zikri var, esen rüyelerin zikri var, dönen ayın güneşli zikirleri var, bütün i mamur zikirleri var, her şeyin bir zikri var. Seçti bence. Peygamberimiz orada bütün alemine bir mümessil olarak peygamber olarak, rüzgü olarak alemlerin ne yani buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Bütün bu zikirler Allah'a da heke Allah diyorlar. Ama su ne diyor? Allah diye kaparacağız. Dağlar Allah diyor. Esenyel Allah diye esiyor. Akan su Allah diye akıyor. Deniz Allah diye dalgalanıyor. Aş Allah diye yanıyor. Melekler felekte Allah diye dönüyorlar. Bütün alem Allah diyor. Bu peygamber hepsini şeyi gerçekten göreceğim. Ettehiyyatü Lillah Hepsi Allah Allah'cıklar Ve salavat Salavat da Bedenle olan ibadetler Yani bedensel itaat İtaat Elektron dönüyor Çekil etrafında Bu nedir bedensel itaat Allah koyduğu kurala itaat ediyor Bu da Allah deniyor Evet dünyaya dönüyor Ay dönüyor, güneş dönüyor, galaksi dönüyor böyle. Melekler dönüyorlar, felekler dönüyorlar. Kuşağı dönüyor, tafif ediyorlar böyle Her şey dönüyor. Bu da nedir? Bedensel Allah'ın koyduğu kanı itaat böyle. İsteyen bu gün eğme. Meylamızın bir ismi cebbar böyle. Ceb mecbur der Bütün varlıklar Allah'ın kanına bugün gün eğme burada. Ve tayyibat, tayyibata, mali ibadet, bu da insanlara ilgili. Bunlar bir anlamda güzel ahlak, melek ahlaka. ahlak, ahlak madden, aile ahlak Ahlak olmadı mı? insan ne abası yapsın, bir adım ileri, iki adım geri insanlarda. Yani duvarı örü yıkar onlar, iyi ahlak verecek. Hepsi bunlar Allah ayette peygamberi böyle. Yani bu da peygamber ne yaptı? Bütün alem adına Allah teala teslimiyet Ne anlamı mı? Ne anlamı verici. Alem adına Allah teslimiyet Allah teala peygamber tabi cevabını böyle şimdi bunlar. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aynı karşılık bak. Et'tuhiyatü Esselamu. Lillahi eyyü nebiye. Tayyibat bunada ve o da, da bereket yani üçer tane şey olmuş onunla şimdi. Anlamı kısacık şey bunda inşallah. Essam aleyke selam sana. Eyyü nebiye. Buraya hemen Allah'tan nebi buyurdu. Ey nice bizi Selam sana, selam. Yani selamet sana. Rahmetin sağdan bekte sana. Peygamber şöyle buyurdu. Esselamu aleyna Allah'ın selamı bize ve ala ibadillah salihin. Allah'ın selamı bütün salih kullara da olsun. Miraç'ta Mevlam'a böyle cevap edelim. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi, Mevlam'ın feyzi, aşkı, cezbesi bütün salih kulları olsun. Gerçek hepsi kapsıyor böylece. İnşallah de Allah'ın salih olabilirsek biz de bu gelin muhtemelen. Cevbun Aleyhisselam bunu duydu bulunduğu makamda Buraya gelemiyor. Duydu ama. O da ne yaptı Cebu Aleyhisselam'da? O da bunları sesini duyuyor. Alıyor bunları. Çünkü Meyla'nın vahyini alıyor. Başta geldi Cebu Aleyhisselam orada. Dayanamadı. Ne yaptı bu sefer? O da başladı şunu söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Bütün melekler beraber. Ne kadar meleklere varsa hepsi buna eşlik var ettiler. Bunu söylediler Yani alem, cihan bunu orada söyledi bu şeylere. Elhamdülillah böylece. Peygamber özel tabii baştan söyledim muhtemelenler. Bu miraç olayı yani öyle bir sohbet, iki saat değil böylece yani yıllara sığmayan özelliği var böylece. Orada peygamberimize Mevlam hediye verdi, hediye. İki hediye. Biri beş vakit namaz. Peygamber buyurdu ki, Ya Rabbi, bir insan dünyada bir yolculuğa bir gitti mi, yine dönerken, evine, çocuklarına, evlatlarına bir hediye götürüyor Ya Rabbi. Ya Rabbi, ben dünyaya döneceğim, ümmetime döneceğim, onlara diye diye götüreyim ya Rabbi. Hediye verin Allah'ım. Beylan diyor da ya Muhammed'im onlara hediye, onlara miracı da olacak namaz. Günde 50 vakit namaz. Günde 50 vakit namaz. Yüzyıl saat gündüz aşağı yukarı yarım saatta bir namaz bak. bir namaz. Sonra Peygamberimizin yalanmalarıyla falan uzun konu. 40 30 20 10 dakikan Beş vakti Mevlam'a indirdi bunu. Rabbim böyle diliyor. Rabbim böyle diliyor Yani Peygamberlerin yalanmasına Allah hoşlanıyor. Bir insan gerek kendi evladına, torununa, yeğenine bir insan gitti giderken bir yere bir hediye götürür, bir şey götürür. Hemen vermez ama bazen yasa. Neden bazen vermez? İnsan o için nazını ister, nazını. Bak sana bunu vereceğim ama işte mesela kucağına gelirsen, şu böyle yaparsan, çünkü aman amca işte ver, baba ver, şu ver, kucağına sarılır, bizim altlar. insan boşuna gidiyor muhtemelen herhalde. Allah tarada, Peygamber'in yalvarmasından zevk, feyiz alıyor, oluyor olayım. Yani Onun için Peygamber'in bana ellemekten farz kıldı baştan. Peygamber yalvardı. Rabbim, ümmetim bunu kılarmaz da yürünün saatte bu namazı. yanar cehennemde. Ben denemim buna. Yalvarıyor. Peki Muhammed'im 40'a indirdim. Ya Rabbi bunu da kılamazlar ya Rabbi. Ümmetim yanar ya Rabbi. İndir bunu daha. Tenziye bunu ya Rabbi. Muhammed'im 30'a indirdim. 20'ye indirdim. En son 5'e indirdim. Peygamber de rahatladı bu şekilde. Rahat peygamberada peygambera Bir de üzüldü ama şey peygamber şimdi. Ne üzüldü? 50 vakit namazı kısalar. 50 vakit sevabı var. Muazzam sevap. Yani arşı, kürsü geçmek kolay. Sıra geçmek kolay. Günde 5 vakit namaz. Çok az. Bunu sanki yeter mi acaba ümmetime? Tabi, tabi bile üzülüyor. üzülme. Arşıya bakalım. Baktı oraya. Belan bir yürüyor. Bir hastaneye 10 sabah. Felehu aşşü em saliha. On sahaf. Bir amirdi ümmetine bir vermiyorum, biri on veriyorum bence. Beş namazın sebubi, beş şeket şekil olarak, rakat sayısı olarak ama sebub on katı bağlı. On katı çıkıyor bence. Bir de amirisi iki ayet keremde, o da pekana e verildi muhterem, İşte erhamdülillah pekana e bu şekilde tamam muhterem tabiye tabi dedi kendini kendisi. İşte bizler de. Oradan gelen bu hediyeyi güzel değerlendirelim. Biliyorsunuz ki bir insana biri bir hediye verse, hediye maddi açıdan pek mümkün olmasa bile ama hediye veren kişi çok muhterem kişi ise hediyenin değeri artar muhteremden. Yani, bir hatır olur bu. Bu Bana filan kişi bunu vermişti. İşte, bu kişi bana filan hatırası bu. Olur muhteremden. Namaz eder. Allah'ın kadar hediye, tegamber bize verdi. Hatır, hatır, efendim. Şey. Lidâtan-ı Fatiha. Eûzim. <gülüyor>